Bismillahirrahmanirrahim. Selamün aleyküm ve rahmetullah. Bugün e, 03 01 ve 2010 itibariyle kat etmişiz Bir sene evvel bırakıyoruz. E, sohbetlere bir sene sonra devam ediyoruz. Bu işin <Gülüşmeler> Aradan bir hafta geçti ama tarih bir sene ilerlemiş oldu. Cenab-ı Hak bu sene içerisinde <gülüşmeler> her birerlerimize her yönden maddi ve manevi seyirciler ve bereketler versin inşallah. Geçen senelerden daha iyi değerlendirmiş olabilirim. Cenab-ı Hak ihsan etsin. Akıl, fikir, zeka, <gülüyor> gönül genişliği nasip etsin. <gülüyor> Sağlıklı, sıhhatli, güzel ömürlerle hayatımızı sürdürmeyi nasip etsin bu senede inşallah. Evet, geçen sohbette kaldığımız yer Salih Gavsiye, <gülüyor> benim elimdeki şerhte üçüncü sayfanın baş tarafıydı <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Ya Gafs-ı ben bütün fakrdekilerin sığınacağı yeri, meskeni ve manzarı yani nazar edilen yeriyim ve bana dönerler burayı okumuştuk zannediyorum bir tekrar olsun diye oradan başladık özetle yine bir bakıverelim ben bütün fakirdekilerin sığınacağı yeriyim ben derken burada Cenab-ı Hak kastetmekte bu alemde ne kadar varlık varsa bütün varlıkların sığındığı yer hakkın kendisi. Ancak bazı mertebelerde efali yönden sığınma, diğer mertebede esmai yönden sığma, diğer mertebede sıfati yönden sığma. Burada bahsedilen sığınma yerisi ise zati manada. Çünkü fakr hükmüne erebilmek mertebesi oraya ait. Gerçi her mertebenin kendine göre bir fakrı var. Ama diğer mertebeleri itibariyle burada zatî manada fakr halinden bahsediyor. Meskeni ve manzarayım. Manzarı yani nazar edilen yeriyim. Yani hem mesken hem meskun hem de manzar nazır, nazar yani hepsi kendisi zaten ama hangi yönden yine bakıldığında zati yönden <gülüyor> bakıldığında bütün varlıkta hakkın varlığından başka bir şey olmadığına göre e, gerek coğrafi olarak gerek e, manzara olarak yani bitkisel olarak gerek insanlar olarak bütün bunların hepsi hakkın belirli biraz zuhur mertebelerinden başka bir şey değil. İdrak sahibi olan kimse bulunduğu mahallin yani meskeninin hakka ait olduğunu zaten kolaylıkla bilir. Ayrıca <gülüyor> nazar ettiği yerin de hak nazar olduğunu bilir. Ayet-i kerimede açık olarak belirtildiği gibi feynemâ tuvellû <fesemme> ve meşrullah nereye baksan bakıştan kasıt nazar etmek ee, nazar etmekte Ruiyet görmek, nazır olmak, hani eskiden bakanlara ne diyorlardı nazır, içişleri nazırı, içişleri vekaleti nazırı diye diyorlar yani bakan ve hükmünde olan manasına nazar, yani nazır ismi fail hükmünde menzur bakılmış mef'ul yani anlaşılmış, anlaşılmış anlaşılmış hükmünde yani nazır ve menzur hakkın zatından başkası değil yani bakan ve görülen ayrı şeyler değil yani kendi kendiniz seyir hükmüyle bakan kendisi ama zuhur da kendisi olduğundan kendisini seyretmesin Allahiyette başlayan <gülüyor> bu husus Efal-i Alev'inde kemale ermiş vaziyette. Hani gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi sevdim dediği e, gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi sevdim meselesi yaygın olması ve e, sevdim yönüyle de bakılanda bakılanda görülen güzellik varsa o bakılan sevilmiş olur. O halde cenab bütün zuhurlarını sevmiş ki sevdim hükmüyle ortaya çıkıyor. Hiçbir varlığı hiçbir zuhurunu ayırmadan. Yani nazır olan, bakıcı olan, fail hükmünde menzur olan, bakılmış olan kendi isim ve sıfatlarının zuhurunu görmesin. Dolayısıyla kendi fiilini görmesi kendisi için de çok sevilen bir şey, güzel bir şey olur. Eğer güzel bir şey olmasaydı zaten onu açığa çıkarmazdı, gizli bırakırdı. Böyle bir şeysi de yok. Can hak Allahu cemil, ihubu cemal demiş yani Allah güzeldir, güzeli sever. Tabi bütün bu <gülüyor> kelam ilahilerin bir zahir yönüyle <gülüyor> anlaşılması var ikilik ismi içerisinde, ikilik anlayış içerisinde bir de teklik anlayış içerisinde bakış var. İşte bu gördüğümüz bütün bu alemde eğer biz gerçek manada tevhid hakikatini yaşıyor isek nazar eden biz oluyor o zaman. Yani diye ifadeyle hak bizim gözümüzden kendi efalini, esnasını sıfatlarını seyrediyor. Yani nazar eden her ne kadar kim gözüküyorsa da kimlik işte o fakr hükmünde olan kimlikten cenab kendisi nazar ediyor. Biz de bakıyoruz ki orada işte o falan kişi var o kendi gözüyle kendini etrafı görüyor diye düşünüyoruz. Nazar edilen de kendisi yani kendinin zuhurları ve neticede nazar eden nazar edilen yere ve bana dönerler. Cenamatü'lü feseme ve şul cenamatü'lü feseme ve şula bu nazarı idrak ettikten sonra kişi velallah turcaul umur ikmile yani bütün işler Allah'a dönücüdür. Şimdi nazar ettiğimizde her ne kadar bu nazar iyili bir şey değil ise de hissî ve ilmi bir hakikat ise de o dahi hakka dönmekte. Çünkü biz gördük sen ne diyoruz aslında bizden gören hak ve o aslı itibariyle o görüş hakkın görüşü hakka dönmekte. Yani maddi olmakla birlikte hissi ve ilmi olmakla birlikte görüş yine hakka dönmekte. Şimdi başka dönecek bir yer yok zaten fiziki olarak da bütün varlık yine Hakk'a dönmekte. Yani her şey aslına döner hükmü de var ya. Bizim <gülüyor> toprak bedenlerimiz bir gün gelecek toprağı, toprağı suyu suya havası havaya ateşi de ateşe dönecek. Bu şekilde o Hakk'ın hükmü de yerine gelmiş oluyor. Ve Ya <gülüyor> Cennete nazar etme ki beni vasıtasız görürsün ve cehenneme de nazar etme ki beni vasıtasız göresin. O halde cennetin ve cehennemin bir perde olduğu açık olarak bize gösterilmekte. Eğer hedefimizde cennet muhabbeti varsa, onun tam zıttı olan cehennem korkusu varsa, bu muhabbet ve korku bizim için büyük perde olmaktır. Neden? Çünkü araya başka bir vesile girmekte. Araya bir hani faktör diyorlar ya başka bir husus girmekte. Hani meşhur şeydir Yunus Emre diyor ya cennet cennet dedikler ya yani. birkaç gülman birkaç Furi, dileyene versen onu bana seni gerek senin Cennet aslında beldelerin en büyük, Sence gelecek cümlelerden e, bir tanesi de o olacak. Büyüklerimizden birisi şöyle dua etmekte ki, "Ya Rabbi, cehennem azabından sana sığındığım gibi cennet nimetlerinden de sana sığınırım." diyor bak. <gülüyor> Cehenneme sabretmek cennete sabretmekten daha kolaydır. Zahiren bakınca nasıl şey bu ters diye düşünürüz ama Cehennemde insanlar genelde aman ya Rabbi mahiyeti içindedir. Neden? Çünkü zor da aman ya Rabbi. Ama cennet tehli aman demez. Neden bir şeye ihtiyacı yok? Çünkü nefsinin her türlü ihtiyacı karşılanmış olduğundan biraz gaflet hali olur. Arada işte yasin gelsin Şerif'te belirtildiği gibi selamün kavlem Rabbi rahim onlara Rab'larından selam vardır. Ama ne zaman ne kadar? Bunun müddeti belli değil. Ve Rab'larından selam vardır. Bak, Allah'tan Rahmandan, Hak'tan değil. Rablarından selam vardır. Bu ne demek? Ve çoğul olarak söylemekte Rablarından selam vardır. Yani herkes Rabb'ını nasıl taahhüt etmişse o Rabb'ından selam vardır. Rabul Rab olan gerçek Rab'tan mı acaba oradaki selam? Rabul Ervab'tan olan yani gerçek manada olan selamı aslında belki biraz mübalağalı olacak ama cennet ehlinin büyük bir kısmını anlayamaz. Neden anlayamaz? Çünkü Rabb'ını, Rabbul Ervab olan Cenab-ı Hakk'ı tenzih mertebesi itibariyle idrak ettiği için kabullendiği için yani Allah şundan şundan münezzehtir bunları bunları yapmaz hükmüyle baktığı zaman hakiki manada hakkı bilmesi tanıması da zaten mümkün olmaz hani şöyle bir hadis vardır Lübüllü o küçük kitapta da bahsedilir. Maitin Arabi'nin <gülüyor> nakliyle. Cennet ehli cennete dahil olduğu zaman Cenab-ı Hak onlara e, celal, cemal ve kemalinden azamet ve kibriya perdesini kaldırarak tecelli edecek. Ben sizin Rabbinizum diyor. Cennet ehli diyecek ki haşa sen bizim Rabbimiz değilsin. Ancak aralarından küçük bir grup, evet belli, sen bizim Rabbimizsin diye secdeye kapanacaklar diyor Efendimizin rivayetiyle, ondan gelen rivayetler. Cenab-ı Hak ikinci defa onlara yine bir başka türlü de bulunacak, ben sizin Rabbinizim diye. Cennet ehli yine, hayır sen bizim Rabbimiz değilsin diye secde etmeyecekler. Ama o küçük grup beli. Evet sen bizim Rabbimizsin diye secde edecekler. Diğer üçüncü defa tekrar cennet ehline bir başka şekilde tecelli ettiğinde hayır diye bağırışmaya başlayacak cennet ehli. Bizim Rabbimiz öyle değil. Biz bu Rabb'i tanımıyoruz diye. Ama üçüncüde yine o az bir grup secdelerini sürdürecekler. Diğer Cenab-ı Hak diyecek ki ey kullarım sizinle Rabbiniz arasında bir bilinç bir, var mı? bir anlaşmanız var mı tanışmanız var mı onlar da evet diyecekler o zaman Cenab-ı Hak onlara her birerlerinin hayal ve tasavvurunda olduğu şekliyle tecelli ettiğinde hepsi belli evet sen bizim Rabbimizsin diyecekler ve o grup yine de onlar hakkında, o hadise hakkında da yine secdeye varacaklar. Yani irfan ehli olan o grup her tecellide secdeye varacaklar. İşte Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> orada hadis-i şerifte belirtilen bakın, azamet ve kibriya perdesini celal ve cemal ve kemalinden kaldırarak diyor. Şimdi Cenab-ı Hak hep azametiyle kibriyasıyla tanırız ve e, herhangi bir başka şekilde tanımaktan kendimizi ve işte onu terzih ederiz. Noksan sıfatlardan terzih ederiz. İşte <gülüyor> Cenab-ı Hak bütün alemde kendinden başka bir suhur olmadığından tevhid ehli anlayışına ve inancına göre ee, şarat ehli yani zahir de böyle olmalarla birlikte, ama işin özünde hakikatinde irfan ehli bizlere bunları bildirmişler öğretmişler, biz de bunları anlamaya çalışıyoruz, onların bilgilerinden bu gibi işte büyük pirlerimizin bizlere bıraktığı ilmi miraslarından anlamaya çalışıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Anladıktan sonra da yaşamak gerekiyor ve şuhut müşahede gerekiyor, nazar manzur olmak gerekiyor. Size Nebahat orada çok değişik tabii ifadeler olmakla birlikte, yine de nezaketi ilahiyeye dayanarak ilmi bir şekilde nasıl ki Musa Aleyhisselam'a Turdağında bir ağaçtan tecelli ettiyse ki bu Kur'an-ı Kerim'in e, şehadetiyle biz bunu öğreniyoruz. Yani Allah'ımızın kendi bildirmesiyle biz bunu öğreniyoruz. Yani Cenab-ı Hak ağaçtan tecelli ediyor. Hem de zatî olarak, kelamî olarak yani zat zatî sıfatlarının kelam sıfatıyla. Ağaçtan tecelli ediyor. İşte cennet ehline de bu şekilde suri olarak başka bir suretlerle tecelli ettiğinde. İşte bunu ancak tevhid ehli anlayabilir. Yani nereye bakarsan hakkın veçi orada dendiği zaman bu alemde hiçbir şey ayırmamız mümkün değil. E şeren istersek biz bunları <gülüyor> küçük yani e, ayırdığımız iyiler ve kötüler gibi ayırdığımız şeylerden dahi olsa eğer bu ayrımı yaparsak zaten bütün varlıkta hakkı seyretmemiz müşahede etmemiz mümkün olmaz işte cennete gitmek irfaniyet gerektirmiyor ama irfan ehli de cennete itibar etmiyor neden çünkü <gülüyor> cennetin o bölümleri ee, sadece <gülüyor> savap hükmüyle hazırlanmış yani zahirde dinimiz dört kelime üzerinde yürümekte, bina edilmekte bunun birisi günah birisi savap birisi cehennem, birisi cennet yani iki zıt dört kelime işte zahir zahir ehli şeriat ehli diyelim yani İslamiyet'in zahiri zaten museviyet tenzihü üzere olduğundan Allah ötelerde ve ulaşılmayacak bir Allah hükmüyle belirtiliyor ki tenzihin hükmü bu zaten. İşte burada dört kelimelik bir İslam anlayışı var. İşte bu cennet anlayışından ve bu cennet nimetlerinden sana sığınırım ya Rabbi ki yani bunlara nazar etmek ki beni vasıtasız göresin. Şimdi bir şeyler anlatılıyorken bazı misaller vererek yani teşbihat yapılarak, benzetme yapılarak anlatılır. Ama bu teşbihat yapılmazsa, benzetmeler yapılmazsa hakikatini anlamak biraz zor olur. Ama işin hakikatini anlattıktan sonra teşbihata gerek kalmaz. İşte burada bahsetiyor, vasıtasız göresim dediyor. Cennete nazar etmek ki beni vasıtasız göresin ve cehenneme de nazar etmek ki beni vasıtasız göresin. Abdülkerim Çiğli <gülüyor> Hazretleri İnsanı Kamil'in bir bölümünde şöyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak cehennem ehline cehennemde öyle kulları vardır ki cehennem ehline onların gönüllerinden tecelli eder diyor peki kim bunlar tevhidi manada hakikatleri idrak etmiş fakat şiil eksikliğinden cennet âlimine ulaşamamış uçamamış yani enerji üretmemiş, ibadetlerinden meydana gelen o ruhaniyeti üretememiş İdraki yükselmiş. Ama tadbikat olmayınca idrakte kalmış. İşte ancak onların cehennemde olmasıyla e, idraksiz ve fiilsiz olanların cehennemde olması arasında büyük fark var. Onlar Allah'ı biliyorlar. Yani irfani manada ilmini alanlar. Ama bunu kullanmadıkları için yani enerjiye dönüştüremadıkları için fiil tatbikatında bulunamadıkları için cennet ehli olamıyorlar. Onlar cennet ehli olsalar zaten cennetin fethulufi ibadi ve duhulii cenneti yani zat cennetinde olurlardı. Efalesma nimet cennetlerinde değil. <gülüyor> İhlası olmayana diyebilir miyim ki? İhlası var da faaliyeti yok İhlası olmazsa zaten mümin ehli olamaz yani o irfaniyete ulaşamaz ee, görevde eksiklik diyelim biz onlara demek ki bu her ikisi de cennet korkusu ve cehennem arzusu da ee, ne oluyormuş? Perde oluyormuş arada. Görül vasıtası oluyormuş. Ve devam ediyor. Ya Gavs, ehli cennet cennet ehli cennetle meşguldür. Azap ehli ateşle meşguldür. Sense benimle meşgul ol. Peki daha güzel değil mi? Cennet ehli cennetle meşguldür ne demek? Yani cennetle perdelidir. E peki nerede Allah sevgisi, Allah muhabbeti? Ya Rabbi sen benim hakkımda nasıl hüküm etmişsen edersin, benim hiçbir talebim yok. Ben senden razıyım. Ne cennet isterim ne cehennem isterim. Gibilerde hayatımızı bu fikir üzerine kurduğumuz zaman bizim cennet talebimiz olmaz zaten. Eğer cennet talebimiz varsa bu yaptığımız iş ticaret olur aslında. Yani alışveriş olur. Ya Rabbi bana cennetini nasip eyle, cenneminden azat eyle. E ne oldu şimdi bu? Tabi zahiren bakıldığımda güzel, iyi, iyi, iyi bir niyet, iyi bir talep. Ama batinen bakıldığımda, işte baba sen çok iyisin, ben bir araba alacağım, ver bakalım parayı da ara, arabaya alayım. Aldı arabayı ne baba kaldı ne bir şey haydi, bastı gittik gezmeye, oynamaya, işte yaşamaya. E böyle baba güzel, sevilir. O baba neden sevilir? Arabayı sevdiği için, araba alınmasına veya bir başka şey alınmasına sebep olduğu için baba seviliyor. Baba, baba olduğu için değil. <gülüyor> araba için baba seviliyor. İşte biz de cennet için Rabb'ımızı seviyoruz, ben Fatih geciyordum çünkü orada. Ama o baba yüce baba cehenneme gitmesin diye kullarım en azından böyle vaatte bulunuyor. E yine de <gülüyor> e, yine de araba lazım. <gülüyor> Ahirette cennete rahatsız lazım. Yine de. Olsa da iyi olur yani. Tabi işin netice tarafı ve bunu <gülüyor> Cenab-ı Hak o kadar açık olarak belirtiyor ki yine <gülüyor> Yasin-i Şerif'in sona doğru olan sayfalarında <gülüyor> Bak onlar o gün cennet ehli cennette meyvelerle meşguldürler. Bakın söz ne kadar güzel. Cennet ehli cennetle meşguldür ayet onlar meyvelerle meşguldür diyor zaten. Açık olarak diyor. O zaman bizim meşguliyetimiz nefsimiz için olmuş oluyor. E peki o zaman nerede hak muhabbeti kaldı? Nerede Allah peygamber muhabbeti kaldı? E ben Allah'ı seviyorum, peygamberi de seviyorum. İşte emirlerini de tutuyorum. Namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum. İyi, Allah kabul etsin. Güzel de... Ama onun arkasında yatan cennet sevdası var. Hak sevdası değil. Gerçi tabii herkes bu hükümde olacak demek değil. Tabii. Tence ediyoruz herkesi ayrı olarak ama genelde kabul gören, yani çabuk anlaşılan ve bu şekilde yaşanmaya çalışılan hayat. Tevhid ehli hakkında bu ait gerimeyi incelediğimiz zaman tabi daha başka sonuç çıkar. Oradaki meyveler maddi manada işte o sulu, kokulu, elma, amut incir e, kayısı e, gibi meyveler değil. Her meyve, belirtilen meyvenin manevi manevi manadaki karşılığı ile meşguldürler hükmü çıkar. Yani diğer yönden tevhidi yönden ayet-i kerime yani diyelim ki üzüm var o sefer önlerinde üzünün tadı ile ekşiliği tatlı büyüklüğü küçüklüğü ile değil de üzüm esmasının yani üzüm isminin ifade ettiği mana meyvelerini toplarlar yerler yani üzümün batın alemdeki karşılığı ne ise onun hakikatini üzüm ne oluyor kısaca bir salkım üzüm aldık elimize bir bütün ama tane aldığımız zaman elimize bir tek tane yani bir salkım dediğimiz zaman tamamı ve bağ dediğimiz zaman da o salkımların tamamı işte bir tek tane üzümden bir bağ hemen hatırımıza getirmek ve tanmak mümkün <gülüyor> olmakta işte böylece baktığımız zaman her bir üzüm tanesi kesret çokluktan olursa ama onları topladığımız zaman bir yere vahdet hükmünü biz yani üzümden kesret ve vahdete girip de cenab bak böyle tanımaya çalışıyorsak o bizim meşgul yani nefsi manada meşgul değil ilahi manada meşgul etmiş olur işte bize de o lazım karşımıza gelen her türlü hadisenin zahirinden hemen batınına geçip oradan Hakk'ın zatına uruç etmek tir yapılan şey o olmalıdır. İşte ayetlerinin hangisini elimize alsak, kesret gibi gözüküyor, zahir gibi gözükür, Ama tevhid onun zahirinden batınına hemen yolunu bulur ve Hakk'a e, uruç eder, miraç eder o kanalda. Çünkü Hakk'a Miras etmek sadece tek bir yoldan tek bir kanaldan değil. Bütün varlıklardan miras var Cenab-ı Bütün varlıklarda mevcut. Ancak insanda en geniş manada mevcut. İşte biz bu en geniş olan manayı idrak etmemiz gerekiyor. Ve ona göre hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Çünkü bu dünya hayatı gerçekten çok kısa bir hayat. Ancak Sefergül Ehlinden birisi öyle demiş, dünya belki gerçekten kısa bir ömür ama arkadan iyi bir e, hal bırakacak kadar da uzun demiş yani. yani arkaya bırakılacak bir şeyler için de epey uzun zaman yeterli zaman demiş ve böyle yeterli olması, birerlerimizin ömrünü beşer üç sene yapardı ortalama. E demek ki bu süre bize yetiyor. Daha fazla kullarıma uğraşmasınlar bu dünya işleri içerisinde diye. Ve i̇şte bizi oradan programı bittiğimizde alıyor. Azat ehli ateşle meşguldür. Neden? Ay şu beni yaktı, o beni etti. Ne zaman sürecek bu? Ne zaman bitecek bu? diye işte. O şekilde ateşle meşgul. Tabi cehennem nin hali, cennetin hali bu kadar kısa birkaç dakikayla anlatılacak şeyler değil, anlaşılacak şeyler de değil. İşte burada bahsedildiği kadarıyla yeter gören Sense benimle meşgul ol diyor bakın. Şimdi sense benimle meşgul ol dendiği zaman meşguliyet bu dünyada. Yani meşguliyet dünyada derken kazanç meşguliyeti bu dünyada. Öteki taraftaki meşguliyet, ceza ve mükafat meşguliyeti. Bakın bu iki meşguliyeti ayıralım. Burada da bir şeylerle meşgulüz, ahirette de bir şeylerle meşgul olunacak. Ama cehennemde ateşle meşguliyet var, cennette nimetlerle, meyvelerle meşguliyet var. Burada ise hakkı aravakla meşguliyetimiz var. Bakın. Burası işte bu meşguliyet, sonra gelen meşguliyeti. Ee, meşguliyetin varlığına sebep oluyor. İşte bize lazım olan buradaki meşguliyetimizi e, hangi yöne çevirmemiz ve en istifadeli şekilde burada nasıl değerlenmemiz meşguliyeti olması gerekiyor. İşte sen benimle meşgul ol. Yani evvela e, Efali manada tevhid-i efal yönüyle fiillerim olarak beni anlamaya çalış. Ondan sonra tevhid-i esma yönüyle isimlerim yönünden bana yaklaşmaya çalış. Sonra e, tevhid-i e, sıfat yönüyle sıfatlarım yönünden sonra da zatî itibariyle zatım yönünden bana benimle meşgul ol diye ifade etmesi. Geldi burada işte. Devam ediyor. Ya Gavuz, cennet ehlinden bazı kullarım nimetlerinden sığınırlar. Cehennem ehlinin azaptan bana sığınması gibi. Ya. Hadi <gülüyor> cehennem ehlin, cehennem azabından ya Rabbi sana sığmıyorum dedik de e, cennetin nimetlerinden ya Rabbi sana sığmıyorum ne demek? Yani biraz düşünmemiz gerekiyor nimet, nimet işte nimetin neyinden sığınacağız şimdi bakın bir insan çok susadığı zaman hani Ramazan'da bazı uzun günler oluyor ya su içilmeyen günler o anda içtiğimiz su boğazımızdan geçiyorken ki verdiği lezzet belki dikkat edilmemiş olabilir ama dikkat ediyorum bundan sonra hadiseyi yakalamak için yani verdiği lezzet bizi sardığında o anda biz o lezzetin mutlak hükmü altına girmiş oluyoruz kimliğimizi kaybediyoruz dikkat edelim herhangi bir şeyde de böyle tatlı lezzetli güzel bir şey yediğimizde dilimizde o dönerken o alırken o boğazımızdan geçiyorken o lezzet bize hakim olmuş oluyor bir düşünün bakın bir tecrübe edin işte onun hakimiyeti bizi haktan koparıyor. Tefekkürümüz tat istikametine, lezzete yönelmiş oluyor. İşte biz bu yemeleri çoğalttığımız sürece her yediğimizde o tat duygusu bizi hükmü altına aldığından biz haktan uzaklaşıyoruz. Bu aldığımız tatlar ne kadar yüksekse ve de ne kadar sık aralıklarla oluyorsa biz onun hükmü, yani yediğimiz şey bizim Rabbimiz hükmüne girmiş oluyor. Neden? Çünkü sevdiğimiz de bizim Rabbimiz olmuş oluyor. Yani yediğimize tapmış oluyoruz farkında olmadan. İşte bize ikaz bak cennet ehlimden bazı kullarım nimetlerinden sığınırlar cehennem ehlinin azaptan bana sığınması gibi. Yani. Onun için hani zannediyorum Hz. Ebu Bekir dikkat edin Efendimiz'in sözüdür. Fakirliğe herkes sabreder ama zenginliğe erler sabreder. Diyor. Yani zenginliğe sabretmek fakirliğe sabretmekten daha zor. Yani cehenneme sabretmek cennete sabretmekten daha kolay. Cennete sabretmek daha, daha zor. Neden? Çünkü <gülüyor> cennette Nefsimizin bütün istekleri var. Ve biz nefsimizin bütün isteklerine hazır olan onlara yöneldiğimiz zaman bakın ne kadar yüksek bir nefsi gaflete düşmüş oluyoruz. Meşguliyete düşmüş. Ayet-i Kerime açık olarak bunu belirtiyor işte. Bu ayet-i genelde bizler talfik olarak alırız. Ya işte ne güzel cennete gidecek insanlar da cennete meyveler şunlar bunlar işte Kızarmış kuşlar önüne hazır gelecek. Bunlar hep mehsin hazları, haz ettiği şeyler. İşte ne kadar bu lezzetler bizi sarar ise biz Rabbimizden o kadar perdelenmiş olmaktayız. İşte bu anlayıştan, bu husustan Ya Rabbi sana sığınırım diyor. Nasıl hani sarhoşlar, bakın ne kadar büyük misal. O içkiyi içtiği zaman ağzına verdiği bir burukluk mu yapıyor bir şey yapıyor o anda onun hükmü altına girmiş oluyor Bak, ayrıca o diğer içkilerden daha şiddetli olduğundan beyne olan tesiri daha fazla oluyor yani insanı etkilemesi beyin yönüyle daha fazla oluyor ve de harap yapıyor tabi o bir yerde ne kadar şiddet varsa o kadar da çok harabiyet vardır yani bir yerde Aşk şiddetliyse nefsini harap eder, nefis şiddetliyse ruhunu altta bırakır, harap eder, yani faaliyetsiz hale getirir. Şiddet attığı kadar zarar fazla olur. İşte nasıl ki o içki içtiği anda kendini kaybetmekte, her şeyini kaybetmekte, o içki için bütün varlığını vermekte, neden? Rabbu o tat olmuş oluyor. O içkinin şişede duruş, mayi hali onu e, sarhoş etmiyor. Yani şişedeki dışarıdan baktığı su hali onu e, sarhoş etmiyor. O içkinin içerisinde bulunan kimya ve kimyadaki mana, manadaki ruh onu o hale getiriyor. bu suyun içinde suyun içinde var olan o tat, koku kimya ruh olarak açıldığında kişideki alıcılar da onu oradan aldığında onun su tarafı yerlerden çıkıp gidiyor zaten. Yani ağırlığı o içkinin ağırlığı belirli yerlerden çıkıp gidiyor. Onun özü içindeki var olan içinde mevcut olanı o işte vücudunda ruhani tarafına tesir ediyor ve onu hükmü altına almış oluyor. İşte o içkinin haramlığı bu yönden yoksa suyu yönünden şu yönünden değil yani neticede ruhani olarak bırakmış olduğu Allah'tan uzaklık hükmü yani bir içkinin tesiri ne kadar fazlaysa o kadar tesiri uzun sürmekte ve o kadar haktan ayrı kalmakta işte onun için diyor ya e, sarhoş olduğunuz zaman nasıl da et Lataknatu Namaza yaklaşmayınız yani sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayınız diye böylece ifade ediliyor. Neden? Çünkü namaz zatî bir iş içki ise tamamen israfî ve nefsî nefsî emarelik bir iş. E o haldeyken hakkın huzuruna zatına zaten ulaşılmaz yerde yolda bulunmaz. işte Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı şeylerde mutlaka bir hikmet vardır. Nimetlerinden sığınırlar, cehennem ehlinin azaptan sığındığı gibi. Ve devam ediyor. Ya gals, Ya Gavsı Rasul, Ya Gavs, Rasul, Nebi ve Rasullerin haricinde kullarım vardır ki, Onların ahvaline muttali olmaz. ne dünya ehlinden biri ne uhra ehlinden biri ne cennet ehlinden biri ne azap ehlinden biri ne malik ne rıdvan ve ne cennet için halkettiklerin ne de cehennem için halkettiklerin. Yani Cenabı ı Hakk'ın nebileri ve rasullerinin dışında öyle kulları vardır ki Onların hallerine muttali olmaz hiçbir kimse. Yani hallerinin ne olduğunu anlayamazlar. Bunlara ne diyorlar? İrfan ehillerinin de daha ileri derecesinde olanlar. Müferridun diyorlar. Ferdiyet ehli, ferdi ehli. Bu kimselerin hallerini tabi anlamamız kolay değil. Bulmak da Kolay değil zaten. Böylece bir bilgi verilmiş. Bu tür insanların da varlığı hakkında böylece bilgi verilmiş. Biz de böylece bilelim. Tekrar okuyalım. Ya Gavs, Nebi ve rasullerin haricinde kullarım vardır ki onların ahvaline muttali olmaz. Ne dünya ehlinden biri, ne ahiret ehlinden biri, ne cennet ehlinden biri, ne azap, çernem ehlinden biri, ne malik, ne rıdvan. Ve ne cennet için hak ettikleri ve ne de cennem için hak ettiklerim. Yani benim kendi zatî zuhurlarımdır. Hiçbir kayda e, girmezler. Ve onları tanımak dışarıdan mümkün olmaz. Ya Gavsı, kim benden gayriyle meşgul olursa sahibi ateş olur kıyamette. Yani kim benden gayriyle meşgul olursa ahirette, kıyamette ateşin sahibi olur. Yani ateşe girer. Şimdi burada kim benden gayriyle meşgul olursa aslında hiçbirimiz ondan gayrisiyle meşgul değiliz. Ancak farkında değiliz. İşte burada mühim olan farkında olabilmek. Hani <gülüyor> Vahizli Bistahan Hazretleri söyler ya, kırk sene var ki ben halkla ünsiyet etmekteyim. Halk beni kendileriyle ünsiyet eder zanneder. Halbuki ben Rabbim'le ünsiyet etmekteyim. Evet. Ne demek bu? Halk kendilerini kendileri olarak, yani halk, halk edilmiş olarak, e, zuhur olarak, direk varlık olarak kabul ettikleri halde, halk olarak, onlar kendilerini öyle kabul ettikleri halde, ama aslında halkta, hakkın zuhurundan başka bir şey olmadığını çok iyi idrak etmiş olan Bayezid-i Hazretleri, halkla ünsiyet ederken, konuşuyor karşısındakiyle, Karşıdaki sen diyor ki benimle konuşuyor. Halbuki ne diyor <gülüyor> <Neydi o> ismi <gülüyor> Baresli Bistami e, halkta hakkı müşahede ettiğinden ve bütün hükümleriyle birlikte sadece belirli yerlerde e, tenzih mertebesi olarak belirli yerlerde müstesna yerlerde hakkı müşahede etmek değil bütün alemde hiçbir ayrım, zuhur ayrımı gözetmeksizin müşahede ettiğinden karşısına gelen kimse ister zahire göre eksi ister artı hükmünde olsun o onun özündeki olan hakkı suretindeki değil özündeki olan hakkı müşahede ettiğinden o onun özünle konuşuyor nasılsın kardeşim ya arkadaşım <gülüyor> dediği zaman onun özündeki var olana arkadaşım nasılsın diyor o da zannediyor ki sözünden haber olmamak ha bana söyledi. Yani Mehmet olan, Ali olan bana söyledi. Nasıl arkadaşım beni zannetti. Bana söyledi. Zannediyor. Ya i̇şte bak. Benden gayriyle meşgul olursa bu ne demek? Benden gayriyle meşgul olursa. Yani bütün bu alemde gördüklerinde beni bulamazsa benden gafil olursa gayriyle olursa demek gafil olursa. Çünkü benden gayrıyla meşgul oluyorsa burada imalı bir şey olmamış olsa hakkın gayrı var ki gayrıyla meşgul oluyor diye bir hüküm çıkması lazım ortaya. Ama cenab Hakk'ın kendinden başka gayrısı olmadığından ama gayrıyla olan kelimesinin içerisinde beni nerede gayrı olarak zannediyorlar ise <gülüyor> Ve o, gay, o şekilde gayriyle meşgul oluyorlar ise işte bu ateşin sahibi olur. Yani bu kimse ateşe girer. Neden ateşe girer? Cehennem ateşine girmese bile ahirette kendisine perdeler açıldığı zaman o görüştüğü, tanıştığı, değer verdiği kimselerin peruşan halleri ahirette görüldüğü zaman oradaki pişmanlık cehennem ateşinden daha fazla insanı üzmüş olur. Nasıl hani e, kişi vicdani manada e, müteessir olduğu zaman e, üzerinde herhangi bir dar, herhangi bir yanma, kırılma fiziki manada olmadığı halde vicdanındaki rahatsızlık kendisini ne kadar çok sıkıntıya sokuyor, üzüyorsa işte âlete böyle o vicdani üzüntü, vicdani pişmanlık cehenneme girmese bile cehenneme girmiş gibi insanları <gülüyor> Allah korusun tabi Cenab-ı Hak hepimizi korusun. Gayriyle meşgul olmanın pişmanlığı olacak. Bir gerçekte şu ki hani <gülüyor> emmare levvame mertebesi diye bir mertebe var. Levm etmek. Bu <gülüyor> levm etme e, seyir esnasında bir mertebe olarak bildiriliyor işte falan hadiseden sonra <gülüyor> ikinci derste lev gelir ve o levde kişi pişmanlığını ortaya koyar ta eder bir daha yapmamak için gayret eder. İşte bu lev mertebesi aslında bütün mertebelerde geçerli. Sadece oraya geldi, levamı mertebesini geçti de sonra lev yok değil. <gülüyor> i̇şte ahirete gidildiği zaman Bütün insanlar bakın hangi mertebede olursa olsun kendini lev edecek. Devam edeceğiz kendimiz. neden? şu keşke gerçi efendimiz keşke demeyin diyor ama yani tabi olarak bu söylenecek keşke dünyada daha çok çalışsaydım da bir yukarıdakini gördüğün zaman o mertebeye ulaşsaydım aşağıdaki onun mertebesine oradaki olan yukarıdakine yukarıdakine çünkü mertebe mertebe hepsinden üstün mertebeler vardır ahirette deniyor işte bu şekilde levm etmesi kişinin, kişilerin kaçınılmaz bir hadise. Ancak tabi istisnalar olabilir. Ya Rabbi şükrederim. Aşağıya baktım. Sonradan o yapı olacak zaten. Aşağıya baktım. Ya benden de aşağıları varmış. Ben yine yerime razı olayım diye o levmden o şekilde kendini huzurlu etmiş olabilecek cennete gidenler aslında cehennem ehli de aynı şeyi söyleyecek keşke biraz daha çalışsaydım da en aşağıya düşmeseydim bir yukarıda bir yukarıda bir yukarıda cehennemde de olsa bir yukarıda mertebede olsaydım diye onların da öyle düşünceleri olacak inşallah senavallar kümlemize kolaylıklar ihsan etsin yarı süremiz doldu Burada bırakalım sonra devam eder inşallah.